Prof. Dr. Tülin Bumin, Yedi Tepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Ülkemizdeki önemli siyaset felsefesi uzmanlarından ve özel ilgi alanında Anlarenz. Bugün bize Anlarenz ve kötülük problemi konusunu anlatacak. Evet, hoş geldiniz. Merhaba diyeyim hepinize. Şimdi Anlarenz ve kötülük problemi Çünkü konumuz. Anlarenz'den biraz bahsedersek. 1906'da doğmuş bir e, kadın filozof e, kendisini aslında filozof demiyor bir nedenle onu biraz açacağız birazdan e, Heidegger'le ve Karl Jaspers yine büyük bir Alman düşünürü filozofu e, işte öğrencilik yıllarında onlarla çalışıyor e, hatta daha sonra Heidegger'in, Heidegger'le bir gönül ilişkisi falan olduğu da bilinmiyor. Çok başarılı bir öğrenci. Yahudi, Alman Yahudisi. Ama hiç Yahudi'liyle falan, hiç ilgilendiriyor. Bütün ilgi konusu felsefe. Çok zeki ve felsefe aşığı bir genç kadın diyelim, Almanya'da. Ee, ama işte e, hatta Augustinus üzerine bir ortaçağ filozofu olan, yani politikayla filan hiçbir ilgisi olmayan tabii Çağda yaşamış bir düşünür üzerine de doktora tezi yazıyor. Böyle teoriaya, felsefeye e, tamamen adanmış bir hayat ve bir e, entelektüel e, yapı söz konusuyken birdenbire e, işte o korkunç olaylar İkinci Dünya Savaşı öncesi, Nazizm bütün bunlar neyse bir sürü böyle şeyleri yaşıyor hayatında kötü olayları olaylarla karşılaşıyor politik kötülük diyeceğimiz şeylerle karşılaşıyor işte toplama kampları Yahudilerin katledilmesi kendi e, belediye pardon millet meclisinin yakılması yani büyük olaylarla sarsılan bir entelektüel ve gör Bunları görünce bir felsefeci olarak onları anlama ihtiyacı doğuyor anlar hadde. Yani teoriadan başını kaldırıp biraz yaşadıklarına ve hayata dönüyor. İlgileri kaçınılmaz olarak. Yani bu bir seçim değil onun için. Hayatın dayattığı getirdiği bir şey. Ama bu arada bir de e, tuhaf bir şeyi göstermiyor. E, Almanya'da yaşananlar sadece bir politik kötülük değil. Aynı zamanda bir süre sonra e, fark ediyor ki büyük ölçüde bu kötülüğe insanlarla ya suskun kalarak ya katılarak e, bir kaskıda bulunuyorlar açıkçası. E, bu, bu tabi hiçbir e, büyük kötülük dediğimiz şeyler toplumsal planda yaşanan kötülükler sadece bir kişinin marifetiyle olmaz. Mutlaka bir katılma olur. Kitlesel bir katılma olur. Hiç kimse tek başına hiçbir grup tek başına bu kadar büyük bir kötülüğü gerçekleştirme gücünde değildir. Mutlaka bir katılım, kitlesel bir katılım beraberinde getirir bu olaylar. Bu var. Ama bunun ünitesinde Ankara şunu da gözlemliyor. O hayran olduğu büyük dehalar, felsefe dehaları, meslektaşları, hocaları yaşananlar fazla anlayamıyorlar. Anlatamıyorlar. Analizini yapamıyorlar. Ve daha da kötüsü mesela değer veya sadece o değil ama neredeyse destek veriyor. Bir rektörlük konuşmasıyla yaptığı işte Führer'e, Führer'i ömerek ya. Ama şimdi bu tabii büyük bir soruya yol açıyor Anerhan'ın kafasında. Yani bu nasıl olabilir? Bu kadar büyük bir bilgelik, felsefi bilgelik. Bu kadar büyük bir deha. Yaşadan bu büyük kötülüğü kötülük karşısında ee, doğru karar, doğru yargı veremiyorsa bu kadar düşünce derinlik neye yarar? Felsefe aciz midir anlamakta ve tabur almakta yardımcı olma insanlara? Kafasında beliren çok önemli bir soru bu. Şimdi bu soru çok önemli. Yani şöyle düşünmüyoruz bir zaman. Haydi gel dönekti ya da felsefeciler dönekti mesele bu değil mesele bu değil onlar anlayamıyorlar sanki düşünce güçlerini toplumdaki kötülük konusunda toplumda yaşanan şeyler konusunda kullanamıyor gibiler işte onlar politika ve felsefe ilişkisi üzerine bu nedenle düşünmeye başlıyor felsefe nasıl bir düşüncedir politika yapan aklımız ya da politik olayları değerlendiren yetimiz, insan yetimiz nasıl bir şeydir? Nedir? Daha sonra göreceğimiz gibi felsefenin teoriya, e, yapan bir e, düşünme tarzı olduğunu e, toplumda, toplumsal olaylarda iyi, kötüyü birbirinden ayırt etme yetisinden ise böyle bir bilgiyi gerektirmeyen en sıradan insanda bile olabilen başka koşullara bağlı olan bir yargı yetisi olduğunu söyler. Judgment. Fakül diyor judgment. Yargı yetisi. O zaman bu yargı yetisi, felsefin ne olduğunu biliyor. Ama yargı yetisi nasıl bir şey? Hangi koşullarda dumura vuruyor? Ne zaman köleliyor? be ne, neden köleliyor? Kafasındaki Önemli bir soru bu. Aslında hepimizde var. Yani bakıyoruz, yani niye böyle bir şeye destek veriyor insanlar bazen, demiyor muyuz? Kitleler niye yanlış bir, şey, bir şeyi onaylıyorlar? Ya da niçin göremiyorlar? Pek çok konuda kafamızda böyle sorular vardır. Mesela öyle belgeler var, son derece sıradan bir eğitim almış, bir işçi falan gibi bir yetişmiş durumda böyle kişiler. Ee, direnebilmiş. Hepsi değil tabii. Ama onların arasında hani Haydekin falan yapamadığı şeyin yapabilen çıkmış. Şöyle yazıyorlar mesela işte idama mahkum ediyor idam diye ölüme mahkum ediliyor bazıları. Ailelerine mektup bırakmışlar. Böyle belgeler var. Yani özür dilerim. Sizi çok üzeceğimi biliyorum ama onlara ihbar edemezdim çünkü ödüleceklerini biliyor buna katlanamazdım böyle bir şeye katılamazdım bu kadar basit bir şey bunun için felsefeye filan ihtiyaç yok o zaman bu başka bir yeti yargı yetisi peki yargı yetisi nasıl oluyor da bu kadar geniş çapta bu kadar yaygın bir şekilde köreliyor bir toplumda ne zaman ve niçin Şimdi kötülük kavramı bize, şimdi bir parantez açacağım bundan sonra bu soruyu cevaplamak üzere döneceğiz. Ee, kötülük dediğimiz şey nedir aslında? Ee, buna pek çok cevap verilmiş. Dinlerde mesela günah denilmiş, değil mi? Kötülüğe günah denilmiş. Ee, kötülüğe karşılık da ne vardır dinde? Ceza. Öbür dünyada işte bunun karşılığını ödemek, kefaletini ödemek, cezalandırılmak. Yani indar <gülüyor> bir insan için e, büyük ölçüde bu e, binah olduğu için uzak durulması gereken bir eylemdir, kötülük. Platon bir şöyle bir soru sorar. E, hiç kimsenin, hatta tanrıların bile olmadığı bir yerde ben nefret ettiğim, bana kötülük yapmış birini yapabilecekken öldürmüyorsa, yani serbisinden iti vermek, uçurma diyeyim. O demiyor da ben ekliyorum bunu. Bunun nedeni nedir? Bu soru enteresan bir soru. Bakın ta Yunan'da soruluyor Antik Yunan'da. Antik Yunanlar da inançlı. Yani bir sürü Tanrı heykelleri var. işte tapınıyorlar, şey yapıyorlar falan. Ama Platon'un sorduğu soru nasıl bir soru? Tanrıların ve hiç kimsenin ve Tanrıların da olmadığı bir yerde. Yani Tanrı o şu cevabı istemiyor. E Tanrı beni cezalandırır. Onun için yapmıyorum. O, onu, o yolu kapatıyor. Tanrılar da yok. O zaman kimse de yok. Ama ben yapmıyorum bunu. Niye? Nedir bunun nedeni? İşte bunun nedeni değişik zamanlarda verilmiş. Onlara diyor ki e, bu aslında e, vicdan filan diye açıklanan bir şeydir, hani moral bir şey, e, yeti sanki. Sanki doğuştan gelen, bazı insanlarda olan bazı insanlarda nedense olmayan bir böyle bir yeti. Ama hep insana e, doğruyu terkin eden, ona uyarsan, o sesi uyarsan iyi davranırsın kötülük yapmazsın. Hani Pinokyo'nun bir çır vardır, vicdanı temsil eden yapma yapma filan der. O da gitip yaramazlıklar yapar, yanlışlıklar yapar. Onun gibi bir şey sanki. Anlar diyor ki, böyle bir niyetinin evlensel olarak herkeste tarih boyunca işleşmeden olduğuna Nazizm olayındaki Almanya'da yaşananlar bir Avrupa'da yaşananlar artık inanmamızı engelliyor. Böyle bir vicdan yok. Ne oldu yani? Birdenbire bu vicdan Körelde mi bu yedi varsa? Nasıl kayboldu? Yani insanlar ille de e, tabii eline silahı alıp mücadele edemez ama bir biçimde ihbar etmeyerek bir yani e, katılmayabilir. Katılmayabilir. Biçinden e, yargılayabilir. Kendisi yapmayabilir. Hevesli olmayabilir buna. Ama o büyük kötülük dediğimiz olayda hem katılım oluyor hem neredeyse hevesli biriyle yarışma oluyor. Toplumlar bu noktaya vardığında ihbar etmede yarış, yarışma oluyor. Ee, bunu küçük çapta başka ülkelerde yaşıyor. Bizim ülkemizde de hiç yaşanmamış şeyler değil bunlar. Belli dönemlerde hep yaşanan, yaşanmış şeylerdir. Ee, o halde böyle bir vicdanla bunu moral bir yetiye falan gönderemeyiz. Daha başka bir şey var bunun arkasında. Nedir? Ee, Platon'un sorusuna dönersek, Platon dini Şeyin, sorunun, e, diyelim e, cevabın yolunu kapatıyor. Bize seküler bir soru haline getiriyor bunu. Yani Tanrılar görmüyor. E, tamam, tanrı çıkar devreden. E, Kimse de görmüyor. Nasıl bir, niçin yapmam bu soru. Anna çok değer verdiği, filozoflarla arası çok iyi değildir. Biraz önce anlattığım nedenle çok değer bir onlara. Ama kendini onlardan ayırır. Çünkü artık o hayatı anlamak, o kötülüğü anlamak, yaşadıklarını anlamak ihtiyaç içindedir. Ama mesela bir Sokrates'i e, çok beğenir. Ona yurttaş filozof der. Sokrates hiçbir şey yazmamıştır biliyorsunuz. Bilalettir onun öğrencisi onun e, diyaloglarını kaleme almış. E, ve her zaman herkesle, kölelerle de konuşmuş, eşit davranmış herkese Sokrates ve e, hep Agora'da yani öyle kapalı yerlerde üniversitenin kapalı duvarı içinde falan değil, yurttaş filozof ve bahsettiği, tartıştığı konularda öyle büyük filozofların ele aldığı varlık nedir? E, zaman nedir? Yani öyle sorular değil. Herkesi ilgilenen soruları kahramanlık nedir? Adalet nedir? Cesaret nedir? Böyle sorular. Herkesin bu konuda bir fikri var. Ve o opinionlar, o görüşler agora'da birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Birbirleriyle karşılaştıkları zamanda ve Diğerlerinin bakış açısını, görüş açısını ziyaret etmek, onları tanımak, aslında kendi görüş açığına fanatik bir biçimde körü körüne kapalı kalmamayı, kalmamayı sağlayan bir şey. Bu çok önemli. Ve şöyle bir şeyi de beraberinde getiriyor. Ortak bir dünya var. O dünya bizim ortak dünyamız. Benim bulunduğum yerden bana kendini böyle açıyor. Böyle gösteriyor. Ama onun bulunduğu yerden de kendini böyle gösteriyor. Bunları tanımak, bunları bilmek, kendi görüşünü, görüşü karşısında daha kritik bir tavır almak. Diğerinin görüşünün e, belki e, kendisi için ikna edici, bazı açılardan ikna edici olabileceğini görmek gibi bir sonuca götürebiliyor. İşte buradaki kavram ikna kavramı. İkna e, nasıl bir şey? Arend'e göre tamamen politik bir kavram. Ve felsefenin hakikatinden farklı bir kavram. Felsefenin hakikati e, matematik hakikat gibidir. Yani size filozof anlattığı zaman e, yani nasıl matematikte iki kere iki dört eder denildiği zaman yok bana göre beş eder filan diyemezsiniz Değil mi? Hakikat böyle bir şeydir. E, ama görüş öyle değildir. Görüşler, e, bakış açıları bunlar tartışılabilir şeylerdir. Onların gücü nerede olur ancak? karşımızdakini ikna etmedi. Karşımızdakini ikna etme nedir? Onun görüşüyle bir bakıma flört etmedir. Ona kendi görüşünüzü e, uygun, sevimli kılmadır. Yani ikna salatı onun için çoğulluğu beraberinde getiren, onlarla birlikte e, yapılabilen, filozof gibi tek başına gidip hakikati hani derin düşünceler şeklinde değil mi? Üretmeye yönlendirmeyen insanı ama kalabalıklara insanlara yönlendiren bir yetidir. Ve Atinalılar bir ikna tanrıçası heykele dikmişler. Çok enteresan bir şey. Çok tanrılı bir din. Bir de ikna tanrıçası var. Ne demek bu? İknayı o kadar güzel bir yeti olarak görmüşler ki şiddete başvurmadan uzlaşmanın yoludur ikna ve şöyle derler bununla da gurur duyuyor hatinalar diğerleri barbarlar şiddetle dövüşerek birbirlerinin canını yakarak e, anlaşa anlaşmaya çalışırlar kendi görüşlerini kabul ettirmeye çalışırlar Oysa biz buna ikna düler İkna sanatı yoluyla yaparız. Ve böylece bu gurur duydukları bu yetiyi, bu ortak yetiyi, bu politik yetiği e, bir tanrıça e, olarak görmüşler. Gurur duydukları bir özellik olarak görmüşler. E, bu çok önemli e, bir e, olay ya da bir, e, bir nokta Arend için. Çünkü Arend'e göre söz aslında politikanın çok önemli bir e, boyutudur. Söz ve eylem. Söz ve eylem. Eylem herhangi bir etkinlik değildir. Mesela e, masayı yapmak, e, işte marangozluk etkinlikleri, inşaat. Bunlar e, farklı etkinliklerdir. Ama eylem arkasında bir nesne bırakmayan ve mutlaka çoğullukla birlikte gerçekleştirilen ve mutlaka iknayı, sözlü birbiriyle anlaşmayı beraberinde getiren bir praksistir. Ve insanı gerçekten insan kılan bir praksistir. Sadece insana özgü olan bir praksistir. Yoksa insanı Hayvanlarda petek petek yapıyor. Yani fabrication dediğimiz şey, üretim dediğimiz şey benzer bir şeyler e, yapılıyor. Ama o e, farklı bir etkinlik. Şimdi çok fazla oraya gelmiyorum. Bir kere şiddeti içinde getiren bir etkinlik. Ağacı alıyorsunuz, kesiyorsunuz. Ona şiddet uyguluyorsunuz malzemeye. Bir yeni bir şey yapıyorsunuz. Ve ondan sonra onu yaptıktan sonra siz mesela fabricationda, üretimde bir şeyi yaptıktan sonra bir ürünü başkası gelip başka bir amaç için kullanabilir. Çünkü bir nesne bırakıyor arkasında bu. Ama politik eylem öyle değil. Politik eylem özgürlüğe yöneliktir. Ve e, o etkinlik süresince vardır. Kendi dışında bir nesne üretmez. Sadece özgürlüğü daha ileri götürmek. Bir sonuç olarak, durum olarak. Olur. O da bir nesne değildir. O halde eee Sokrates'e dönersek, Sokrates böyle bir yurttaş filozof ve Platon'un sorusunu e, yani Sokrates'in sorusu aslında bu e, niçin hani böyle bir şeyi ben yapmam? Diyelim tanrıların ve insanların olmadığı bir yerde birine bir kötülük öldürme niye yapmam? Sokrates'in cevabı şudur. Çünkü eve döndüğünde bir katille yaşamak istemem. Kim o katil? Kendisi. Ben ve kendim. Bir tuhaf bir şey. Biz bir değil miyiz? Kendi kendime Böyle bir söz vardır biliyorsunuz. Kendi kendime yaptım. Kendi kendimle yaptım yani. Sanki iki kişi var içimizde. Arap der ki evet. Düşünce dediğimiz şeye normal günlerik hayatta bir bakın. içinde bir ikilik vardır. Yani düşünce hiçbir zaman bir matematik bir yapar gibi bir şeye gitmez. Evinize gittiğinizde, herhangi bir şey düşündüğünüzde, yapayım mı, yapayım mı? Bir şey yapacaksınız. Yapayım mı, yapmayayım mı? Yapayım mı? Yok, hayır yapmayayım. Şöyle mi yapsam daha iyi olur, böyle mi yapsam daha? Yani hep böyledir. Sanki iki kişinin bile tartışır. Düşünce böyle düşünce, düşünce kusursuz bir şeydir. Hatta biraz fazla düşününce uykunuz da kaçar. Düşünce böyledir. Yani bir bir tek şey olsa, bir kişi olsa diyelim, düşüncenin içinde bir boyut olsa böyle bir şey olmaz. Halbuki bir şey dersiniz, yok öyle olmadı dersiniz. Merak edersiniz, kuşku duyarsınız, sevinirsiniz, vazgeçersiniz. Böyle bir şey. Bir haline ruhunuz böyledir, sanki bir kilip barındırmaktadır düşünme sayesinde. Dışarı çıktığınızda der Arent, Ayşe geldi derler. O zaman bir olursunuz. Evde hiçbir zaman bu birliğiniz yoktur. Böyle bir tutarlı, kendi kendisiyle her zaman aynı fikirde hiç e, kendi kendisine kavga etmeyen bir, e, kendi kendisine hayır demeyen, e, delil demeyen bir Ayşe yoktur. O ancak o kimlik, aileniz dediğimiz şey başkaları sayesinde kavuştuğumuz huzurlu bir andır. Eve gidince yine huzursuzluk başlar. Bu nedir bu işte içimizdeki düşüncedeki bu ikilik nedir? Nereden kaynaklanmaktadır? Susabilir mi? Susturulabilir mi? Ve bunun yargı yetisiyle ilişkisi var mıdır? Şimdi Aranda göre bu içimizdeki tanık dediğimiz şey tamamen başkalarıyla ilişkimizden kamusal alandan gelen bir yetidir, bir özelliktir. Kamusal alan, köreldiğinde, kapandığında, insanlar bir araya gelmediğinde, tartışıp konuşmadığında, birlikte karar verme imkanlarının tamamen ortadan kalktığı dönemlerde, bir süre sonra bu yeti körelir bu yeti körelir. ne kalır akılda sadece Führer'in yankılanan sesi çünkü totaliter rejim neden o kadar çok propaganda yapan bir rejimdir? değil mi miting meeting, meeting. o zaman Allah'tan televizyon yokmuş Hitler'in elinde bir televizyon olsaydı düşebilir musunuz ne olurdu ama tabii göbez var, propagandalar var, her gün o da konuşuyor, herkes konuşuyor, yetiştiriliyor gençler, toplanılıyor. Yani o ses kulaklara e, artık yerleştiriliyor. O sesin artık başka bir sesle konuşması, tartışması diye bir şey bir yerden sonra başka hiç kimse kalmadığı için konuşan zaten e, mümkün olmuyor imkansızlaşıyor. O halde yargı yetisinin arende göre e, toplumsal işlerde iyi, kötüyü birbirinden ayırt etme yetisi olarak yargı yetisinin temelinde hiç de öyle moral bir şey yok. Vicdan, iyilik, e, kötülük, bazılarının iyi kalpli olması, bazılarının hepsi birden mi kötü kalpli oldu aniden. Böyle bir şey yok. Bu yeti politik bir yeti. Yani toplumsal bir yeti, toplumsal koşullara bağlı bir yeti. Tabii ki sosyal bir yeti, insanlarla bir arada olmakla beslenen, oradan beslenen bir yeti. Buna e, seküler ahlak konusuna da gelirsek, Sokrates'i tekrar dönersek, Sokrates seküler ahlakın temelinde dedik. de dini olmayan bir ahlak. İlk defa Sokrates'le başlıyor ve değişmiyor da sonra. Yani seküler ahlak o kadar büyük bir şey değil. Yani çok uzun bir şey değil. Nedir ee, Sokrates'in dediği bir şey? Başka, onlar da birbirine benziyor zaten. Başkalarıyla kendi kendimle uyumsuz olmaktansa başkalarıyla uyumsuz olmayı tercih eder. Bakın burada da kendi kendinde. Yine işte eee Jesus'un akordsuz bir şeyi neyse bunu bir teke indiril, o kadar uzatmaya gerek yok. Dediğim şeyi formüle ediyorum. Bu aslında seküler ahlakın temelidir. Değil mi? Kendi kendisini yani Tek başına kaldığınızda içinizdeki ses size ne diyecek? Tek başınıza kaldığınızda bir katille ya da bir hırsızla baş başa hayatı geçirmeye razı mısınız? Yoksa sırf böyle bir şey yaşamamak için e, birçok fırsatı değerlendirmemek e, ya da başkalarına zarar vermemek sizin için e, önemi gelecektir. Önemli mi olacaktır? Bu kadar basit bir şey aslında ahlak dediğimiz şey ama her şey bu aynı zamanda her şey eğer o içerideki tanık varsa tabii. ama o kendi başına bir kere yerleşen bir daha da çıkmayan bir tanık değil onu o yargı yetisinin aktive etmek lazım aktualize etmek lazım beslemek lazım bu da işte diğerleriyle birlikte ancak olabilen bir şey buna yine Arendt bir başka örnek verir edebiyattan verir ee, Richard 4, 3. Richard Shakespeare'in bir, evet, tragedyası, kahramanı. O işte amcasını öldürür galiba, gelir. Bir sahne var, çok ünlü bir sahne vardır. Tam yapamayacağım, aslında Metin çok hoş. Kim? Yalnızdır Richard. Şöyle der, biri var galiba burada. Korkuyorum. O, o benden ihret ediyor galiba, bana kötülük yapabilir. Yok canım, öyle bir yok. Görüyorum, benden başka kimse yok. Ben kendi kendime kötülük yapamam ki, kendi kendimi severim ben. Yani burada o tanık tam susmamış ama onun bir kötülük, büyük bir kötülük yapmasını da engellememiş. O tanık onu delirtmek üzere. Böyle bir tiraptır o. Ee, onu da örnek olarak gösterir Arendt. Fakat şöyle der aslında siz edebiyata fazla kulak asmayın çünkü edebiyat kötülüğü biraz e, derinleştirir e, biraz büyüleyici kılar bir Richard Dirk yapar mesela onu. kötülük halbuki ayrıca şunu da söyleyeyim dinine de bakmayın din de kötülüğü yüceltir şu anlamda yüceltir değer önemli bir şey bir haline getirir derinlikli bir şey haline getirir. Nedir o? Şeytan. Değil mi? Ne kadar güçlü ve ne kadar ee, merak uyandıran bir şey, bir şeytan. Herhalde göre kötülük hiç de bu kadar derinlikli bir şey değildir. Ve bir filozof kötülüğün felsefesini yapmaya kalkarsa hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çünkü orada hiçbir derinlik bulamayacaktır. Kötülük yüzeyseldir sattır yüzeysel yüzeysel olduğu için de belli durumlarda belli politik dönemlerde mantar gibi yayılır. Hiçbir derinleşmeye ihtiyaç duymadan mantar gibi nasıl ormanda yağmur yağdıktan sonra bir sürü mantar çıkıyor. İşte böyle bir sürü kötü insan olmuşur bir anda. Neredeyse kötülük yapmakta biri biriyle yarışan insanlar. Nereden çıktı bunlar dersiniz. Derinlik falan yoktur. O tamamen kamusal alanın çökmesi, yargı yetisinin dumure uğraması, bunun ardından belli bir süre sonra, ondan sonra içteki tanığın sesin körelmesi durması, susması ve böylece de e, herkesin kendi çıkarı peşinde ya da korkuları peşinde ya da yaranma peşinde kötüleşmesi, mantar gibi yüzeysel. Bu tabi onun daha tehlikeli olduğunu göstermez. Aranda Göbe çok daha tehlikeli olduğunu gösterir. Ama derinlikli değil. Çok daha tehlikeli, derinliksiz ama politik bir şey olduğunu gösterir. Kötülüğü. Açıklaması politik olan bir kavram. Toplumsal kötülük dediğimiz şey. Yani bir tek insana şöyle açıklayabilirsiniz. Ee, psikolojik açıklamalar tabii vardır. Çocukken çok dayak yedi, kötü bir çocuk oldu sonra. Ama bizim karşımızda cevap vermemiz gereken şey bu değil. Bütün bir toplum belli dönemlerde nasıl kötü oluyor? Kötülük bir toplumda, belli dönemlerde nasıl mantar yayılıyor? Arend'in sorusu bu. Burada da hiç önemli değildir Hitler'in iyi mi olduğu, kötü mü olduğu, ona da takılmamak lazım. Arend'e göre. Bu bir Hitler sorunu değil. Hitler'e indirgeme diye bir şey vardır. Bu toplumsal bir sorumluluktur. Toplumsal bir sorumluluktur. Hitler'e indirgemek e, bir bakıma e, bütün katılanları aklamanın bir yoludur. İşte bu aklama olayı sorumluluk ve suçluluk kavramları üzerine de e, Anlaren Ayman de adlı e, yazısında, uzun yazısında e, bahseder, orada yer alır. Bir filmi geldi Anne Arend'in. Gördünüz bilmiyorum. Tam da bu e, konudaydı Ayman Dizem'in. Evet, evet. E, Arant işte Fransa'ya kaçmış, e, 33'te, 34'te Amerika'ya gidiyor ondan sonra 41'e kadar da 41'de gidiyor pardon 51'e kadar da şey alamıyor vatandaşlık alamıyor 51'den sonra vatandaşlık alıyor filan Amerika'da hayatını sonra devam ettiriyor ama her zaman işte bir Vietnam Savaşı olsun zincir meselesi olsun her zaman felsefesi hayat adım adım izleyen bir felsefe oluyor bundan sonra Ağustos'un Süleyman gibi konular değil felsefe ama e, iki hayatla dolu, hayata eşlik eden her adımında bir felsefe. Anlamaya çalışan, yaşadığımız büyük olayları anlamaya çalışan bir felsefe. E, felsefe böyle olmalı diyeceksiniz. Öyle değil ama. Arendt kabul eder felsefenin öyle olmadığını. Çünkü felsefe der ezeli ebedi şeyleri anlamaya çalışır. Daha soyut şeylere yönelir, kavramlara yönelir. Teoriya yönelir. Ama onun içinde. E politika ile küçümser çünkü politika e, gelip geçici işlerdir, fragildir, e, önceden kestirilemez. Yani felsefenin tam da hiç sevmediği konudur politika. E, ama bu nedenlere zaten filozof kalkıp mecburen politik bir şey söylediğinde Haydeğer'in yaptığı gibi saçmalayabilir, yanlış şeyler söyler muhtemelen, anlamayabilir. Onunla suçlama yani felsefe... Arendin beklediği şu, filozoflar, felsefe yapın. Politika ile ilgilenmeyin, bu mevzu size yüredir. Yani bu şekilde söylemiyor ama düşündüğü bu. Onun için kendisinin e, politik olayları düşünme çabasını da felsefeden ayırmak için ben filozof değilim, ben politika teorisyeniyim der. Ama bal gibi filozoftur yani. Açın bakın kitaplarını. Condition'a bakın. Diğerlerine bakın. Ee, teen'in hayatına bakın. Birçok kitabı çevirip de bir filozof karşısındasınız. Bunu göreceksiniz. Ama başka türden bir filozof. O doğru. Yani öbürlerine benzerken yani bir filozof. Hayatla kavramı çok yakın e, tutan bir filozof. İçinde hayat olmayan kavram ...içi boşanmış deniz kabukları gibidirler. der. Yani içinin hayatla dolu olması lazım. Deneyimle dolu olması lazım. Onu düşünen çerçeveler olmalı. Onu anlamlandıran çerçeveler olmalı kavramlar. İşte onun kavramları yargı yetisi kavramı mesela. Birdeki ikilik o düşünceyle ilgili kavram. Bunlar hep yaşanılan şeyleri anlamak için... ...ürettiği kavramlar anlayar. Evet... Şimdi Ayman'dan biraz bahsedelim, <gülüyor> filmdeki Ayman'dan. En tartışılan yazısı Arend. Çünkü Arend Yahudi, e, fakat kimlikçi bir Yahudi değil. Hatta der ki ben Yahudi olduğumun bile farkını ayanetan bilincine sen Yahudisin dediklerinde o Almanya'daki olayda kabul etti. Yani ve o durumda da artık reddetmem mümkün değildi. Ee, yani ona e, bir suçlamam olarak döndüğünde bu kimlik kendisi. Ve e, bunu da bir, bir bir bana verilmiş bir şey olarak kimliği kabul ederim. Yaptığım, çünkü Arent için önemli olan yapmaktır, eylemdir. Kimliğinizi siz yapmıyorsunuz, içine doğuyorsunuz. E, o doğumla birlikte gelen bir paket gibi. Bir hediye paketi gibi. Bazen o da başınıza vela oluyor. Yani yaşadığınız topluma bağlı. Ama sizinle ilişkisi o kadar. Nasıl doğduğunuz için müteşekkirseniz hayata, hayata geldiniz çünkü. Kimliğiniz için de öyle olmalısınız. Çünkü e, öyle doğmuşsunuz. Yani başka türlü zaten doğmamış olacaksınız. Hiçbir kimlikte olmadan doğmak mümkün olmadığına göre kimininize de aynı, müteşekkir biçimde. Ama onun problemi değildir kimlik. Eğlendir, eşitliktir, özgürlüktür. Bu, bu kavramlar. Yani bir cumhuriyetçi aslında. Yani gücümüzdeki bu çok kültürlük ve kimlik e, şeyleri de çok yakın bir düşünür değil. Ee, evet. Ayman, işte New Yorker'da da yazıyor. Çok hayatla ilgili, olaylarla ilgili olduğu için gazete yazıları da yazıyor. Ama böyle muhabir gibi de değil. Yani ciddi e, makaleler, gazetelerde zaman zaman Vietnam konusunda, Zenciler konusunda e, işte eğitimle ilgili bir e, e, o zaman büyük tartışmalar var. Bunları yazıyor. En York gazetesi de e, gidip Kudüs'te Ayman'ın e, mahkemesini oturunu izlemesini istiyor. Gidiyor o da izliyor. Filmde de görüyorsunuz şaşırıyor. Yani insan Ayman'dan bahsedelim önce Ayman çok yüksek bir bürokrat. Yani 6 milyon kişinin gidip işte e, gazolarında öldürülmesi oraya sevkiyatı bulunması ihbarların derlenmesi gibi işlerde e, fonksiyonlarda e, büyük çok önemli bir rol oynamış bir bürokrat. Yani bunu duyduğunuz zaman bir canavar bekliyorsunuz. Aral diyor ki ilk şey şaşırdığım o oldu gördüğümde bir canavar görmedim. Yani sıradan bir insan gördüm. Davranışlarıyla, bakışıyla, konuşmasıyla sıradan bir insan. Ama bu çok daha korkunçtu. Çünkü bu herkesti, herhangi biriydi. Herhangi biri Ayman olabilirdi o zaman. Bu, bu çok, çok daha etkileyici bir şeydi. İşte o zaman herkesi e, çok kızdıracak bir kavram üretiyor. E, kötülüğün sıradanlığı. Ben Ali Kötülüğün sıradanlığı. Sıradan bir şey haline gelince kötülük toplumsal zaten. Sıradan. Sıradan bir insan onu yapıyor. Alman sıradan bir insan. Herhangi bir Alman. Öbürlerinden çok daha kötü falan değil. Sadece sorumluluk duygusunu tamamen e, itaate çevirmiş emirleri aldım, yaptım. Benim hiçbir kabahatim yok. Ben buna ne karar verdim, ne istedim diyor. Ben aslında kendi özel hayatımda iyi biriyim diyor. Bu da çok çok iyi Çok şaşırtıcı geliyor öğrende. Böyle bir insan, böyle bir rolü yerine getirmiş bir insan hayatta. Hala kendisini nasıl iyi olarak düşünebilir. Ben iyiyim diyor. Çocuklarıma yani bir sokak bile atmadım. Eşime sadık kaldım. Dostlarımı severim. İyiyim ben. İyilikler de burada özel hayatı hapsedilmiş durumda. Çünkü özel hayatta yaptıklarını kendisinin yaptığını düşünüyor. Kamusal alanda yaptıklarını bir otomat gibi, bir robot gibi emirlere uyarak yaptığını, sorumluluğunun ait olmadığını düşünüyor. Kamusal alanda o halde eylem diye bir şey kalmamış. Sadece itaat ve görevleri yerine getirme olarak düşünüyor. Oradan sorumlu değil. İşte bu. Asıl sorun bu. Moralin e demek ki e bir yurttaş sorumluluğundan tamamen kopuk, özel hayatla ilgili bir şey olarak düşünülmesi, oraya hapsedilmesi. Kamusal alandaki sorumluluk duygusunun kaybolması. Şimdi burada ee, Arendt sorumluluk ve suçluluğu da birbirinden ayırıyor. Bu da büyük bir tartışmadır sonra. Onun hocası olan ve unutmamak lazım filozoflar arasında belki de işi de Yahudi olduğu için bu soruna daha hassas olan ve direnen ee, nadir filozoflardan Karl Yaspers ee, Alman suçluluğu, küçük kitabında bundan bahseder. Arend yazışırlar o konuda. Ee, şimdi şöyle bir şey, bu kadar yaygın bir şey olduğu için yapılan kötülükler şimdi Alman halkının hepsi suçlu diyemeyiz. Ya, ya bazıları diyecek bütün Alman halkı suçlu ama aslında Fransızlar ve diğerleri de katılmış durumda. Yani suçlu çok çok fazla oluyor. Ee, ya da ne denilecek, ne denilecek? İşte zaten en yukarıda birkaç kişi emretti, diğerleri de yaptı. Bu kadar. E o zaman da e, onlar bulunacak, yargılanacak. Peki Almanların ses çıkarmayanlar, komşusunu ihbar edenler, ya da kapısını açmayanlar, gelen çocuğa, bütü bunlar ne olacak, nedir bu? Suç değil bunlar. E ne bu? Nasıl bir şey? İşte orası suçlulukla sorumluluğu ayırıyor. Suçluluk hukuk gibi kavram. Ve eylemle ilgili ve her zaman bireysel. Kim, ne yaptı? Suç böyle bir şey. Onun için bu olayda katılanlar, görev alanlar hepsi kendi katılımları oranında suçlu. Peki Alman halkı? Onlar da sorumlu. Sorumluluk yurttaşlıkla ilgili bir şey. Sorumluluk etiği dediğimiz bir kavramı oluşturuyor burada. Ve bir ülkenin yurttaşları, o ülkenin yurttaşı olarak kaldığı sürece orada yaşanan büyük politik nezalemler konusunda sorumludur. Suçlu değil ama sorumludur. Ve onun telafisi için ne yapılması gerekiyorsa yapmak da onun yükümlülüğündedir daha sonra. Olaylar geçtiğinde. Herkes bundan sorumludur. Evet. Müziğimiz de var. Hayır. gidelim isterseniz. Biraz da hep olmasın. Ama tabii çok şey daha söylenebilir. Evet. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa, isterseniz. Tamam. Evet, oldu. O daha tarihi bir şey, ben onu şu bağlamda dile getirdim, Arend bahseder ondan. Ee, yani bu içindeki tanık, susmamış olanların illa bir büyük düşünür olması gerekmiyor. Ama demek ki onlar bir bakıma kendi aralarında konuşarak, düşünerek, yani o ilgisini kaybetmeden kamusal alanla, bu, bunun nedenini bulmak zor tabii ama bir fırsatını bulup o e, yargı yetilerini diri tutmayı, aktüyalize etmeyi başarmışlar. Bunun e, ama nasıl olduğu tabii onların deneyimleriyle açıklanacak bir şey. Yani ama her toplumda da çıkar, her dönemde de çıkar hiçbir zaman tek başına da değildi. Bir grup bir araya gelir, konuşur, tartışır, bir şeyler yapmaya çalışır. Yani yargı yetisini ama bir insanın mutlaka diğerleriyle e, iletişimde kalarak, diğerleriyle e, tartışıp konuşarak canlı tutabileceğini söyler Aret. Genel olarak bu mümkün olmadığı için e, yaygın bir biçimde yargı yetisi dumurla uğrar. Ama asıl burada demek istediğim felsefi düşüncenin doğrudan doğruya yardım yetisine yararlı bir şey olmadı. İkisinin farklı düşünme tarzı oldu. Hatta tam tersine felsefenin politikaya dönüp baktığında filozofların, mesela Hobbes'tan bu yana da hiç de demokratik teoriler geliştirmemiş oldukları, teoriye, işte şeyin e, obsundiviyatanını biliyoruz. Değil mi? Hani korkudan fışkıran bir devlet, bir güç. insanların birbirini yok etme korkusunun karşısında oluşturdukları bir politik güç. E, daha sonra diğerleri de, yani pek demokrat maalesef Sokrates dışında. Pek demokrat filozof yoktur. Bir de Spinoza diyelim. E, bir de Kant Kant, Salt Hakk'ın eleştirisi, Pratik Hakk'ın eleştirisi, Yargı Eğitisi'nin eleştirisi filan diye kitaplar yazar. Dördüncü bir kritik yazmamıştır, eleştiri yazmamıştır, pratik, e, e, politik Hakk'ın eleştirisi diye. Ama ebedi barış üzerine, aydınlanma üzerine pek çok böyle politika ile ilgili e, yazıları vardır, görüşlerini dile getirdiği yazıları vardır ve politikayı küçümsemez. Evindeki tek resim Rousseau'nun resmidir mesela, Fransız devrimi ile ilgilenmiştir. Onu takdir eder Arendt o bakımdan. Yani politikayı küçümsemediği için, değer verdiği için, ki bu filozoflar arasında az olan bir şeydir, ona daha fazla saygı duyar diyelim. Bir de şunu söyleyelim, yani bir te teorisinin bir boyutu daha var madem bunu açtık konu olarak. Sokrates'in ölüme mahkum edilmesi. Arendt için bu o kadar önemli bir şey olmuştur ki felsefe tarihinde. E, Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerilmesi kadar büyük bir travma. Yani Hristiyanlıkta nasıl İsa'nın çarmıha gerilmesi bir travma oluşturduysa, Sokrates'in ölüme mahkum edilmesi de e, filozoflar için onların arasında felsefe tarihinde o derne büyük bir travma yaratmıştır. Neden? Neden? ile o halde felsefe arasında bir problem var. Bir çatışma var. Hatta filozofu ölecek kadar şiddetli bir çatışma var. Diye düşünmüşler. Ee, Tabi aslında şunu da e, o arada parantez içinde söyleyelim. Ee, Sokrates Ay olabilirdi. Kaçmasına izin veriyorlar. Ya da yani göz yumruyorlar. Ya da vazgeçtim diyor. Mesela, sofistlerin başına çok geliyor bu. Antik Yunan'da çok oluyor. Sokrates hayır. Yani e, ben Sitenin dışında yaşayamam yurttaş filozof olduğu için. Sitenin dışında bana hayat yoktur. E, ve ben e, benden bekleneni de yapamam. Yani insanlarla konuşmamak, kritik e, bir alışverişte bulunmamak, uyumak demek, ölmek demek benim için. Böyle bir şeyi de yapamam. Öleyim daha iyi o zaman. Çünkü kritik düşünce, düşüncenin hayatıdır, dinamiğidir. Bu olmadığı zaman uyur gezer gibi olur insanlar. Yaşar ama düşünemez, anlayamaz. Bir uyur gezer hayatıdır bu, ben buna katılamam. Dolayısıyla ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşarım. Eğer yaşayacaksan der sonra Şimdi Platon, bir Platon, o halde Sokrates'in ölümünden sonra, diyalogların kendi yazdığı, kendi fikirlerini yazdığı bölümünde, çünkü iki Platon vardır, Sokrates'in Platondaki Platon, Platon. Ondan sonra bir e, hakikat, bir doktrin geliştirmeye başlar. Devletle ilgili kitaplar yazar, yönetimle ilgili kitaplar yazar. İşte filozof kral teorisi, değil mi? Topuma şekil veren bir kuram geliştirmeye başlar. Sokrates'in Sokrates demokrattır o bakımdan dolu. Opinyona önem verir. Diğerlerinin görüşleriyle karşılaşmak ister, tartışmak ister. Ama Platon artık bildiği hakikati aktarmak ister ve uygulatmak ister. Ve felsefe ondan sonra böyle bir duruş içine geçmiştir. Aranda göre. Ee, ve onun için çok belirleyici olmuştur Sokrates'in ölümü. Ama bu Sokrates'i anlamamak aynı zamanda ee, Aranda göre. Evet bir sorun var. Pardon Değilmiş. mikrofon geldi. E, yani e, sonuçta Sokrates dışında fazla bir örnek saymadınız. Kart, e, birkaç örnek saydınız. Şöyle şöyle düşünebilir miyiz? Ses gidip geliyor benden kaynaklanmıyor ama. Ben duyuyorum. E, filozofların çoğunluğu acaba insan doğusunu çok iyi anladıkları için, çözdükleri için e, demokrasiye sıcak bakmıyor olabilirler mi? Yani mesela Hobbes'ta böyle bir şey hissediliyordu, ee, sizin şahsi görüşünüz filozofların bu böyle demokrasiye sıcak bakmamalarını, ne düşünüyorsunuz? Filozofların insan doğası üzerine söyledikleri yalnız birinden diğerine değişiyor, çok iyi çözdüler de ama hangisi çok iyi çözdü bilemiyoruz. Locke başka şey söyler, Hobbes başka şey söyler, Rousseau <gülüyor> başka şey söyler insan doğası üzerine. Ya sonuçta demokrasi olsa ama da kötü hepsi... düşünüyor. Hepsinin yapmak istediği, içinde artık filozofun hayatını tehlikede olmayacağı sabit, düzenli bir toplum oluşturması. Ama yönetim, yönetimi düşünür filozoflar. Halbuki Arend'e göre politika yönetim değildir. Politika aksiyondur, eylemdir. Onun için artık Yunan'a döner, doğrudan demokrasiye döner. temsili demokrasi için de yani biraz tabii... E Ayrı bir tartışma o. Ee, antik Yunan'da doğrudan demokraside politikanın tanımına uygun bir form bulduğumuzu düşünür. Nedir bu? Özgürlük için tartışarak konuşarak bir araya gelerek eylemde bulunmak. Ve eşit olarak. Bu politika bu. Ama modernitede de giderek bu tanımı politikanın kararmış onun yerine yönetim geçmiştir. Yöneten, yönetilen ilişkisi ve yönetim modeli üzerine düşünmeye başlamıştır. İşte siyaset bilimcileri bunu yapar. Filozoflar da bunu bir başka biçimde yapıyor. Ama bu eylemi düşünmemek demek. Filozoflar politikayı Platon'da, diğerleri de hiçbir eylemi anlamamıştır. Pluraliteyi anlamamıştır. Onlar hep yönetimi düşünmüşlerdir. İyi bir yönetim nasıl olur? iyi yönetim modeli. Ben hak veriyorum. <gülüyor> Filozof, felsefeden gelen biri olarak ben herhalde politika tanımına katılıyorum. Şuan şöyle bir şey var tabii e, her görüşüne katılıyorum diyemem. Bir de modernite konusunda da biraz acımasız buluyorum. Orada da bir Haydegar'ın etki var. Ama e, aynı zamanda Haydegar'la Arendt arasında bir e, gizli üstörtük bir baremik de vardır. Hiçbir zaman açık olmamıştır. Ama mesela an, e, Heidegger e, yalnızlığı e, ömer ve e, anonimayı, diğerler arasında olmayı otantik olmayan bir hayat olarak görür. Arendt için ise pluraliti ve insanlar arasında olmak en önemli şeydir yalnızlık giderek, hatta totaliter rejimdeki yalnızlık giderek bir resolution'a dönüşür der. Onun dışında yani pek çok açıda, mesela Haydegar'a e göre insan ölüm için varlıktır. Ölüme yönelik varlıktır. Bunu bilen tek varlıktır. Arendi için ise insan doğumlu varlıktır. Ölümlü varlık değil, doğumlu. Doğum çok önemli Arendi'e göre. Yani kadın olduğu için demiyor bunu. Şu anlamda diyor. Her doğan çocukla bir yeni, yepyeni bir şeyi başlatma, initium imkanı doğar. <gülüyor> bu hiçbir başka doğal varlıkta yoktur. Sadece insanda vardır. Her doğum bir initiumdur, Bir başlangıçtır ve bir özgürlük umududur bu nedenle de. Yepyeni şeyler ancak insanla ortaya çıkabiliyor onun için onun doğumuyla olabiliyor. Onların doğumuyla olabiliyor. Bu da Heidegger'e çok tam, tam karşı bir şey. Heidegger politikayı küçümser. Onu ilgilendiren varlığın büyük servenidir, Derin serüvenidir. Kendini aralaması, göstermesi gibi şeyler, unutulması, varlığın unutulması. O varlığın büyük serüveninin yanında politika gibi küçük şeyler, basit şeyler hiç de o kadar önemli değildir karlık Arendt için ise Arendt der ki filozof Thomas Seine, Hayranlıkla başlar denir ama filozof hiçbir zaman yaşadığı hayatla ilgili politika ile ilgili bir hayranlık veya merak duymamıştır onun hayranlığı ve merakı her zaman işte idealar halinde daha soyut şeyler daha genellikler reyondeliği olmuştur. Halbuki Arend Thomas Zahin'i, hayranlığı, merakı, bu dünyaya, insanların yaşadığı şeylere, bu anlamda eyleme politikaya yönelik bir merak ve hayranlığıdır. Evet. Bir, sen yönden misin? Ben kimse şey yapacağımı bilemiyorum. Çünkü kimsenin de yemek istemiyor ama. <gülüyor> ya da siz biriniz göremiyor olabilir mi? Var, evet. Siz nasıl söyleyeceksiniz öyle olsun. Hocam çok teşekkürler yaptığınız sunum için. Teşekkür ederim. Bu Hane Alent'in Haydegar olan ilişkisi nasıl açıklıyorsunuz? Bu karakterler. <gülüyor> Bana göre herhalde onun kafa yapısını merak ettiği için mi? Yani bilimsel bir ilgiden mi kaynaklanıyor? yani? faşist ve nazi yanlısı bir kafa yapısı nasıl olabilir diye? Muhtemelen Bey böyle bir ilgi vardı. Yani evet. öyle bir faşist bir kafa yapısı falan demiyoruz tabii Haydeger için. Heidegger bir felsefe hocası, öğrencisi. 20. yüzyılın yarattığı en büyük, 20. yüzyılda yaşayan en büyük felsefi deha. Yani Heidegger'e biraz attık tuttuk ama aynen açısından bu tabi tabii küçüksenmesi anlamında kesinlikle yorumlanmamız çok büyük bir filozof Heidegger'i. Tabii ki okuduğunuzda hayran buluyorsunuz. E, öğrencisi ise de hayran olması. Ama onun nasıl gönül ilişkisi şekline dönüştüğünü e, yani şurada herhalde benim açıklamam ekleniyorsunuz. o bir kitabı var. Sorunuz için teşekkür ediyorum. E, yargı yetisinin için ilişkiye ihtiyaç var dediğiniz buradaki ilişki Benzer şeyle düştüğün insanlar arasındaki ilişki değil, değil mi? Kesinlikle değil. Şu, zaten benzer şey, şeyleri düşünmemiz mümkün değil. Herkes toplumsal olarak başka bir yerde. Ya kadın, ya erkeksiniz, ya yaşlı, ya gençsiniz, ya zengin, ya fakirsiniz, ya e, bilmem nelerinin hemşehrisi, ya başka şeyin. Ve dünya sizi bulunduğu yerden, ortak yaşadığımız dünya e, size başka türlü gösteriyor. Her birinize başka bir yönünü açıyor. Bakın çok önemli bir şey bu, bir dünya kendini açıyor, gösteriyor, görünür kılıyor diyorum. Yoksa şey demiyorum, yani bu benim görüşüm, yalnız gibi değil. Çünkü kastettiği burada, Arandin kastettiği aynı bir dünyanın görünümü, bir ortak, ortak dünya arkasında bulunması ve bizim tartıştıkça, konuştukça giderek bunu keşfediyor olmamız. Ee, tamamen sübjektif yatıp kalkıp oluşturduğumuz idealler değil bunlar. Yani bulunduğumuz yerle ilişkili görüşler. Ee, dolayısıyla bir gerçekliğe tekabül eden bir yanları var ve onları tanımış oluyoruz biz tartıştıkça konuştukça. Dünya ona kendisini öyle gösteriyor. Bütün dillerde de bu çok enteresan bir şey. It seems to be it. Ilme samrükö. Bana öyle geliyor ki bakın. Bir şey geliyor bana. O dünya bana öyle açıyor, bana öyle geliyor. Ne kadar önemli hepsinin aynı olması. Öğrendi yani çok dinleden bir şey bence bu. Tabii ki farklı. Önemli olan da o zaten. Onların karşılaşması. Onların karşılaşmasıyla kendi doksamızın, opinionumuzun, görüşümüzün, görüşümüze, onun katı bağnaz yanlarına, ön yargılarına giderek mesafe koymamız başkalarınınkini eleştirmek kolay bir şey tabii ama kendimizinkine giderek mesafe koymamız. Bunu sağlayan bir şey pluralite içinde olmak. Inter omnes esse başkalarının arasında olmak, başkalarıyla olmak. İnsan çoğu böyle bir varlık. Tek tek başına öyle bir doğa sahibi değil işte. Hocam, ben şu konuda e, yani suçluluğun her zaman bireysel ve hukukla ilgili olduğunu kabul ediyor dediğimiz Arın, sorumluluk ise yurttaşlıkla ilgili dediler. Evet, yani, yani şey e, şöyle düzeltelim isterseniz e, kendi dediğimi, e, e, eylemle ilgili bir bireysel, biri, ama bu birey üç kişi olabilir, beş kişi olabilir. Ee, ama kolektif bir şey değil yani Almanlar suçlu gibi o anlamda değil. Kaç kişi ne yaptıysa onlar suçlu ve yaptıkları için suçlu. Ama sorumluluk o sivik yurttaşlıkla ilgili bir şey. Çünkü bakın Arend'e göre bir eylem var ama eyleyen var. act action. Bakın tiyatro gibi action var. Film gibi ya da. Bir de spektatür var. Ee, seyirci var. Seyirci de eylemi yargılıyor. İkisi de önemli. İkisi de politik aklılar aslında. Yargı yetisi ve eylem. Politika görünürlük alanı. Sahne gibi. İnsan özel hayatında, karanlıkta, kendi başına kimse onu ilgilendirme, perdeleri de kapatıyorsunuz. Ama politik bir eylem yaptığınızda biri oluyorsunuz, ışık altına çıkıyorsunuz bir aktör gibi. Diğerleri sizi görüyor. Görünürlük kazanma aleniyet, bakın publicity, public sphere, kamusal alan, görünürlük, ışık altına gelmek hep aynı kelimelerden duruyor. Ee, burada e, sadece seyirci olarak saymak, yani hı hı. eylemsel olarak suçu hikaye etmese de sadece seyirci kalmak da aslında bana hukuk tekniği açısından bir tehlike suçunun faili gibi geliyor. Yani meskul mahalde silah atmak orada olanların hayatını nasıl tehdit ediyorsa bu o, eylemsel olarak eee yargı yok ve kamusal alanı susturanlara karşı suskun kalmak da bence sorumluluktan ziyade bir tehlike suçunu ihayet etmek gibi geliyor. Ne Hukukçu musunuz? Aa, evet. Öyle geldi, Evet, <gülüyor> evet. Öyle. evet yani şöyle bir şey ama düşünelim. Ne, ne mesela e, yani tehlike içinde bulunana, bulunana yardım etmeme suçu vardır. Ama bu hani önünüzdeki biri e, işte düşüyor ya da o an yaralı siz hiç kimseye haber vermiyorsunuz bu durumlarda böyle bir suç olabilir. Bu kadar yakın sayıda yapabileceğiniz o an bir şey var. Ölümüne ya da yaralanmasına engel olacaksınız. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hukukta bu suçtur değil mi? E, Non-assistance Persona Ankara'da Fransızca söyledi mesela. İngilizce son olarak. Değil mi? Ya, e, yardıma ihtiyacı olan, olan tehlikeci <gülüyor> de olan ya. Yani, ama her zaman böyle yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ne yapabiliriz? Konuşabiliriz. Şey yapabiliriz. E, düşünebiliriz. Başkalarıyla e, yargı <gülüyor> yetimizi canlı tutmaya çalışabiliriz. Katılmamaya çalışabiliriz. Yani insanlar bir de gidip kayıt oluyor. Yani Pasif olarak da bir şeyler yapmak, yapmaktır tabii ki. Eğer can tehlikesi varsa, hayati tehlike varsa, her zaman insanlardan bu tehlikeyi atılmalarını beklemeyiz. Ama e, şunu bekleyebiliriz, yani o kadar da hevesli olma, değil mi? Ya da e, kimse görmüyorsa kapını da aç o zaman. Bunların da yapılmadığı. Ama her halükarda sorumluluk da politik bir şey, yani bu duruma gelinceye kadar politik olarak yapılabilecek e, herhalde pek çok şey vardı. Parlamentoda vardı. Parlamentoya güven tamamen ayakları altında e, nazizm gelmesinden önce. E, yani pek çok hazırlayan çok şey var. Nazizim. O süreçte de tabii ki herkesin kendi çapında, kendi imkanları ölçüsünde yapabileceği şeyler vardı. Dolayısıyla sorumluyuz. Ama suç mudur bu? Anende göre değil. O zaman bütün Almanları zaten şey yapmak lazım o da yani teklif edilecek bir şey değil. ya da Fransızları da biraz evet ama şey lazım herhalde toplumun e, yargı yetisini ne zaman kaybettiğiyle ilgili. yani çünkü yargı yetisini ara önem verirken işte Heidegger ne yaptı da nasıl oldu da işte rektör oldu ya da işte nasıllarla iş birliği içine girdi. E, yola çıktı demiştiniz. Evet. Ee, Hı -hı. İşte bu yüzden şunu da sorabiliriz belki ee, Hayri gel ne zaman getirdi? Haydi ne? Ne zaman getirdi yargı yet yetisini? O filozof olarak zaten hiç sahip olmadı. O yalnız yaşıyor. Filozof. filozof yalnız şurada şu şey. soruya gelmek istiyorum da Hı -hı. o yüzden. Çünkü Hı -hı. E, üniversite rektörü olduktan sonra yaptığı bütün konuşmalarda daha çok varlığın e, amacını bilen biri olarak konuşuyor. Yani bir parça doğrudan hitaplarında Führer'e e, yol gösteriyor. Aslında iyisini ben biliyorum. Senin yapmak istediğini anlıyorum ama ben daha iyisini biliyorum. Ya da ben bunu daha iyi formülünü biliyorum. E, Edasıyla yani bu yargılarla konuşuyor. Özellikle işçilere yaptığı konuşmalarda e, doğrudan e, kendilerini feda etmeyi öneriyor. Yani açlık seviyesinde yaşamayı falan öneriyor. Ama bu yargı yetisinin kaybedilmesi süreci şöyle bir zamana da denk geldiğini unutmamamız gerekiyor. Ee, Naziler iktidara geldiğinde sadece 33 geldi. Yüzde 33'tü ve 67'si e, başka şey düşünüyordu ve bunların çok büyük bir kısmı da kılıp payı kaçırdılar. Komünistler, sosyal demokratlar bunlar vardı, yargı yetisi çok yaygındı. Her şey vardı ama bütün bu komünistlerin, sosyal demokratların, oradaki bütün bürokrasinin, çünkü bürokrasi o kadar değiştirmediler. Bir anda nasıl oluyor da ya da beş yıl, yedi yıl, dokuz yıl savaşın başlamasına gelinceye kadar sadece altı yıl geçiyor. Yani bunun e, bu yetiyi bu kadar kolay kabul edilebilmesinin e, felsefe dışında daha somut şeylere de ihtiyaç duymuyor mu açıklanması için? Çünkü sonuçta yargı edisini yitiren komşusunu kesiyor. Tabi tabi felsefeyle açıklamıyor zaten. Yani Haydeger baslı başka. Haydegerle ilgili söylediği felsefeyle ilgili. Yani filozoflar aslında politikayı politikaya ilgilenmezler. Politika onların tercih ettikleri, beğendikleri, hayranlık duydukları. Ee, konular değildir. Onlar varlıkla ilgili başka başka konularla ilgili tomat sayınlarını, hayranlıkların, meraklarını yöneltirler. Her böyle bir şeydir. Platon'dan beri böyle bir şeydir. Ama ne zaman politikale ilgilenmişlerse o zaman da hep Sokrates'in öldürülmesinin, travmasının etkisiyle arende göre topluma hep bir nizam vermek üzere bir tür şimdi dediğimiz gibi bir hani toplum mühendisliği, bir tirana gidip mesela danışman olmak e, Platon'un yaptığı, filozof kral olamazsa hiç olmazsa krala danışmanlık yapacak, niçin? İşte düzgün bir yönetim için iyi bir yönetim için zaten yönetim değil evleni düşünmektir asıl siyaset felsefesinin konusu Arend'e göre yönetim ise yöneten yönetim, yönetilen ayrılığını getirir hiyerarşiyi getirir, baskıyı getirir. O başka bir şeydir. O politika değildir. E, zaten modernlikte de giderek modernlikte de giderek bakın yönetim politikanın yerini almıştır. Eylemin yerini, yurttaş etkinliğinin yerini yönetim almıştır. Ve daha çok uzmanlar e, politika yapar. Yani bazıları politikayla ilgilenir. Politik kariyer yapar. Diğerleri de işte özel hayatlarında diğerleri para kazanır, ekonomiyle ilgilenir, büyük ölçüde özel hayatında da ahlaklı bir insandır. Bu ayrım işte Antik Yunan'da yoktu diyor. Olmadığı için orada politikanın neliğini net olarak görüyoruz doğrudan demokraside. Orada politikanın eylem olduğunu, yönetim olmadığını, yurttaşın etkinliği olduğunu, çoğunluk içinde yapılan bir şey olduğunu ve özgürlükle ilişkili olduğunu Modernlik giderek bunu bir yönetimi dönüştürdüğü için günümüzde de zaten Arend'in dediği yönde daha da ilerledik işler, bir takım insanlar işte seçildikten sonra şirket yönetir gibi ülkeleri yönetiyorlar. Yani bir şirketten farkı yok yönetimin artık değil Bütün dünyada neredeyse öyle. Onun için uzmanlar da seçiliyor. Yani yurttaşların tek eyleme gidip oy Maya dönüşüyor. Tabii bunun bilincinde olarak şimdi çok farklı çabalar var. Batı'da özellikle demokrasinin içinde çok farklı çabalar var. Ama esas itibariyle buna doğru modernlik gitmiş, ilerlemiş ve yaşadığı sorunların büyük ölçüde temelinde de bu var Arand Yani politikanın anlamını yitirmesi, politikanın kamusal alanın daralması, onun yerini büyük ölçüde ekonominin alması. Hı, ekonomi politika değildir Aranda. Çünkü ekonomi zorunluluklar ve ihtiyaçlarla ilgili bir şeydir. Özgürlükle değil. Halbuki politika bir toplumun kendi kaderi üzerinde etkili olmasıdır. Kendi yönünü çizmesidir. Bu bu ihtiyaçlarla ve zorunluluklardan farklı bir e, bağlamda yaşanması gereken bir şeydir, etkinliktir. Bu anlamı karardıkça, yine, ekonomi geçtikçe politikada bir yönetim, yöneticiler grubu olarak ayrı bir sektöre dönüştükçe yaşadığı 20. yüzyıl yaşadığı büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Ama da biz çok genel adlığıyla burada Aranda'nın düşüncesini yani şu kadar çok zamanda şey yapıyoruz. Yoksa emperyalizm üzerine, totaliter rejim üzerine ciltleri var. Çok çok ayrıntılı analizleri var. Onlara da bakmak Bu seneye belki bir araz daha yaparız. Hocam, e, ben e, biraz daha soyut seviyede ilgileniyorum bu teoriseyle. E, siz Arend'in Agustinusçu yönünden bahsetmiştiniz. E, zana dersem, Eflatun'dan intikal etmiş olarak yani kötülüğün e, daha doğrusu şöyle, yani benim anladığım kadarıyla yanlışım varsa düzeltin. E, i̇yi bulunma bulunmayışı, mevcut bulunmayışı yani bir nevi asli olarak bir yani kötülüğe, Agustinus kötülüğe asli olarak bir varlık gözüyle bakmıyor. Bir nevi iyinin arazı veya işte iyinin antitezi, iyinin bulunmayışı arzında bir yaklaşımı söz konusu. Yani benim merak ettiğim şey şu uzun yıllardır bu mevzu etrafında epey okumalarım var da yani yabancı dilim olmadığı için Türkçe'ye tercüme edilmiş eserlerden takip ediyorum bu mevzuyu. Aristo'da da zannedersem böyle bir kavram var da, Stenesis diye zannedersem bir kavram boşluk manasına geliyor. Yani bu konuda biraz işte soyutlamacı olacak ama, e, Eflatun'un, e, Aristo'nun bu konuda e, yani soyut seviyede hangi kavramlar, hangi terimler etrafında bu mevzu eğildiği, o oradan çünkü Agustinosa'ya intikal ondan sonra işte e, yani modern karsiyeti intikal edildi bu şeyler. Ama temelerin eski Yunan'a dayandığı için bu tür mevzularım. Ben, ben de dediğim gibi ya, soyuz seviyede ele için şeyimi mevzuyu. Biraz yani e, konuşabilirsiniz. Size de Çok farklı bir bağlam olur o. Hiç ikkisi olmaz. Yalnız Agustinus'tan aldığı bir kavram var. Right. Kötülükle ilgili değil. Hayır hayır. kavramı. Yani Agustinus'ta şeyde vardı ya İncil'den de gelen e, insan oldu ve insandan önce hiçbir şey yoktu. Yani initiyum, başlangıç, yepyeni bir şey yapmak, o politikanın ürünüdür. İnsan, insanın yapabileceği bir şeydir sadece. Onun için de insanın tarihi var zaten. Doğanın o anlamda bir tarihi yok. Yani bir e, anlamlı bir tarihi yok. Ama insan initiyum sahibi, başlatabiliyor yeni bir şeyi. Bu çok önemli bir şey. Yani insanın eğer bir, insan doğası diye bir kavramı kabul etmez Arendt. Ee, ama eğer insanı bir ayırt edici özelliği varsa, işte bu kapasitesidir. Bunu da Agustus'tan alır. Onu söyleyebilirim Agustus'la ilgili olarak. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çok ilgilendir. Tahsefeci misiniz? Yok diyelim, ben mektebide değilim, adaylığımız zaten. Evet. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu ikna parçası'nın adı ne bu? Peyton. Peyton. <gülüyor> Hatta der ki Arent, Platon, ee, kendi diyaloglarında, Sokratik diyaloglar değil de kendi diyaloglarında bir yerden sonra hakikati e, hakikat aslında şiddet içeren bir şey öğrende göre. Çünkü iki kere iki dört eder, bizim zihnimize kendisini zorla impoze eder. Hayır diyemeyiz. Böyle bir gücü vardır. Bir şiddetli bir yanı vardır. Opinyon öyle değildir. Ee, ve bizim bizim e, ve işte Platon'un böyle bir bu yönde din şeyini düşünmesi ama sonunda der ikna edemediğini, hakikatin gücünü yeteri kadar etkili olmadığını gördüğü yerde Platon mitosa başvurur. Ve insanların korkularını harekete geçirmeye çalışır. Eğer anlamıyorsanız bari korkun. Pek çok diğer onda işte sonunda böyle bir cennet, bir cehennem şeyleri, hadesler filan onunla ilgili mütler var. Yani bu da aslında bu kadar rasyonel bir düşünce içinde bir bakıma şaşırtıcı bir şeydir der. Şimdi ama Arendt için asıl önemli olan seküler taraf. Seküler tarafta Sokrates'in ahlakı bir model ve bütün şey boyunca öyle kalmış. Evet. Bu tamamen, biraz önce söylediğim yargı yetisi ve birdeki ikilikle çalışan bir ahlak. Halbuki diğeri korkuyla, cezayla, buyrukla çalışır. Mesela dindeki ahlak nedir? Ee, emir şeklinde. İşte şeyin, e, on emir mesela. Değil mi? Öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın, çalmayacak buyruk şeklinde çalışır. Emir gibiyle. Ee, o zaman da insanlarda daha çok itaate hitap eder. Korku ve itaat. E, hatta der, bir bakıma <gülüyor> Kant'ın kategorik emperatifi e, buradan bununla ilgilidir. Çünkü orada da kategorik emperatif diye bir şey var. Biraz fazla felsefeyi kaçtı burası belki ama e, insan kendi kendine buyurur Kant'a e, Öyle davran ki işte davranışının e, şeyi, maksimi diyelim genel geçer bir yasa olmasını isteyebil. Ee, ama bu emperatiftir. Her zaman. İşte öldürmeyeceksin. Ee, Bilmem. Kant bunu deniyor ama içerikli olduğunda böyle şeyler söyler. Neden? Niçin emperatif şeklinde? Niçin bu şey? Ee, Sokrates'te hiçbir şekilde emperatif yoktur. O kendi kendine kaldığında iç tutarlılık, kendinden nefret etmemek. Beyin yargısı gibi, kandı beyin yargısından almış. Kötülük dediğimiz şey nedir aslında? Gördüğümüzde tiksindiğimiz bir eylem. Kötü bir duygu bizde kandıran Yoksa başka ne anlamı var? Duygu ile ilişkili bir şey. Ama bunu yapamayanlar da var. Yani hayatında böyle götürdüğümüz noktalarda <gülüyor> var. O ayrı psikolojik açıklamalar her zaman bireysel bağlamda <gülüyor> getirilebilir. <gülüyor> Şimdi e, Antik Yunan'da böyle bir, bir yani anlatırken Antik Yunan'ın bu ayrımdan bahseder. Ama nasıl bir ayrımdır bu? Oikos. Oikos ev. Değil mi? Evde despotes vardır. Despot gibi dediğimiz. Enin reisi. Reis despottur. Köleler, kadınlar, çocuklar Orada ekonomik şeyler, yani hayatın devamı için zorunlu olan işler yapılır. Ve orada hiyerarşik, emir, buyruk e, şeklinde ilişkiler görür. Kamusal alan dediği şey, dışarıdaki alan ise politik alanla örtüşür. Orada ekonomi ilet de, <gülüyor> derseniz. Orada e, eşitlik var. Yani fakiriz, zenginlikler olabilir ama yurttaş olarak eşit, söz hakkı olarak eşit. Ee, yasa teklifini getirmede eşit, özgür. Herkes özgür, eşit. Modernlikle birlikte giderek sosyal diye bir şey doğdu diyor Harald. Evet. Yani ekonomi Oikos'tan çıktı. Oikos ekonomik buradan geliyor. Ekonomi sosyal oldu. Ee, ve o e, kamusal dediğimiz o dışarıdaki politik alanın büyük bir kısmını yuttu. Ve politika ile bir sektör olarak dar bir alanı hapsetti. Yönetim alanı oldu artık. Yurttaşın her gün düşündüğü, yaptığı işler bilen olmaktan çıkıp bazılarının e, para alarak yaptığı, değil mi, e, kariyer haline geldi. O zaman bu içerideki e, şey, e, hiyerarşi, yöneten yönetilen, buyuran uygulayan ayrımı buraya taşındı. Eşitlik burada bozuldu her şeyden önce. Yöneten var, yönetilenler var. İtaat edilen, edilen. Değil mi? Böyle bir modernlikte böyle bir problem. Modernliğin politikaların daralması ve politikanın anlamını büyük ölçüde kaybetmesi bu alanların değişimiyle Arendi için büyük ölçüde önemli ve ilişkili. Artık size de bu beğenim ben. <gülüyor> Evet, teşekkür ederim. için teşekkür ederim. Kişisel olarak toplumlarda Hı. kötülüğü tanımlarken mesela Afrika'da Türkçilerin birbirini katletmesine sebep olan Hı. Libya'daki pek çok masum insanların öldüğü mağdur edilmesi Asya'ya geçtiğimiz zaman e, Afganistan, Pakistan ve bırak buradaki insanların yok edilmesi yani kötü bir bireysel olarak <gülüyor> diğer toplumların yöneticileri benim içimden geçiyor efendim toplumun bunda bir suçu yok niye mi aldı bana <gülüyor> hesefi olarak değer yardımları olarak AREN'e göre işte e, tabii ki bu yani özellikle politikanın yeni anlamında yöneticiler suçlu bu dediğimiz şeyde. Ama e, AREN'e göre sorumluluk bundan ibaret değil tabii. Yani yapacağımız, yapmadığımız, yapabileceğimiz her şeyle ilgili de sorumluyuz. Orta Doğu'da yaptıkları konusunda hiç şey iyi şeyler düşünüyorum. Teşekkür evet. ee, Ben bir şey soracaktım. Burada hep bahsettiğimiz ve tam sözler yazı eğer yanlış söylersem, aferin. Böyle kötülüğü tanımlarken insanın içinde böyle iğrenme duygusu dediniz galiba, uyandıran şeylere kötü deriz. Evet, evet. E, demiştiniz. Peki böyle bir durumda herkesle aynı şeylerin iğrenme duygusu oluşturduğunu mu varsayıyoruz yoksa daha şeyde, üst, ahlak üstü felsefesindeki kültürel göreceliğe nasıl bakıyorsunuz? Ben bunu sormak evet. istiyorum burada bahsettiğim kötülük, politik kötülük aslında. Yani yargı yetkisiyle ilişkimizden nazizm olayı, ee, politik kötülükte nasıl... Yani bizim, buradaki sorumuz daha çok oydu değil mi? Arenden'in sorusu oydu. Nasıl oldu da arkadaki e, soruyu soran arkadaşımız da söylediği gibi belli bir 3-5 sene içinde bu kadar yaygın bir biçimde e, kötülük, yani yaşanan korkunç şeylere ya da oradan katılım ya ses çıkamama ya göz yumma şeklinde bu kadar büyük bir çapta e, bir olay haline geldi. Yani bu e, insanı şey yapıyor. onu sonra işte kampta, e, pardon Arendt de diyor ki bu emperatif olması. Yani e, Alman halkı Hristiyan. Hristiyanlık hiçbir şey demiyorsa insanı öldürmeyeceksin diyor bütün dinler gibi, öldürmeyeceksin buyruğu var. Bu buyruğu birkaç sene içinde Hitler öldüreceksin buyruğuna çevirdi. Ve bunu bir değer olarak sundu. Yani insanlığı Yahudi şeyinden temizlemek daha önce tabi homoseksüelleri ve romanları da öldürmek ve bilmem şey yapmak filan şeklinde başladı bu. Temizlemek şeklinde başladı. Ve insanlara bunu bir değer olarak gerekli bir şey olarak bütün dünyanın hayrına iş olarak sundu. Yani gizli kapaklı yapılmadı. Bir süre sonra bunu bir bir moral uyruk neredeyse oldu. Sonra da dünya savaşından sonra da nazizmin yenilmesinden sonra da Almanlar diyor Arend aynı şekilde kısa bir zamanda eski Hristiyan alakına döndüler. Yani Hristiyan oldular tekrar öldürmeyeceksin Deme, diye düşünmeye başladılar. Bu diyor, modernlikte e, ahlakın bu emperatif hale gelmesiyle ilgili bir şey. Emperatif olunca, ha Tanrı buyurmuş, ha bir süre sonra da Hitler buyurmuş. Kimin sesi daha güçlü çıkarsa, e, o döneme bağlı. Yani emperatif olması e, gerçek seküler ahlakın... E, ahlakı uygun bir şey değil. Yani Sokran esnemesi böyle bir emperatif şeklinde bir ahlak söz konusu değildi. Ama Hristiyanlık'ta dinlerde emperatiftir. Aslında benim sorum ve tam o, olarak... o bir bakıma insanların ruhunu buyur buyruğa itaat etmeye ve morali buyrukta aramaya doğru e, hazırlıyor. Yani bir benim buyruk hocam. bekliyorsunuz. Şöyle yap buyruğunu bekliyorsunuz. O zaman Başka bir gerenciye, başka bir güç bir süre sonra o buyruğu sarklı bir şekilde size iletebiliyor. Tam sizin dediğiniz beklentim ya. benim sorum şeydi. hani bunu bu konuyla konuşma da şey tamam Kötü diye tanımladığınızın nasıl geliştiğini anlattınız çoktan, anladım. Kötüyü nasıl tanımlıyoruz? Tam olarak hangi kaynaktan giderek kötüyü tanımlıyoruz? Onu sormak istiyorsunuz da. Hiç felsefi bir şey değil. Tamamen yaşanan olayla ilgili burada. Nazizm kötüydü. Nazizm altı milyon insanın bilinçli, bilerek yakılmasına neden oldu, ölülmesine neden oldu, buna insanları kattı. Bu nasıl olaydı? E, onu ben de katılıyorum. O, o. Öbürü öbürü felsefi bir soru, Aran'da o ilgilendiriyor. <gülüyor> tamam o zaman. Ne diyor ki Arhan, onunla ilgilenmeyin. Öyle bir derinlik yok orada diyor. O, bu politik bir şey. Tamam. O sorudan kullanış evet. bir şey çıkmazdım. Evet. Bir de ben çok küçük bir sorumda, bu. duygu olsun. Benim anlamamdaki bir hatadan duyulmuştur. Siz demiştiniz ki eylemler, ürünlerin aksine yapıldığı amaçlardan e, başka bir amaç için kullanılamaz. Evet. Peki o zaman... E, Şimdi şey... arkasında bir nesne bırakmıyor ki kullanılsın. Evet. Halbuki mesela bir e, nükleer bir şey, bir buluş, bir şey yapılıyor. Ondan teknoloji mesela, ondan bombadan yapılabiliyor sonra ya da ne bileyim siz bir şey yapıyorsunuz masa ondan kesip işte balta da yapabilir ucunda bir şey değil. yani e, araç amaç diyalektiği orada başlıyor halbuki eğlende öyle bir şey yok çünkü arkada bırakılan bir nesne yok peki o zaman Karl Marx'ın ürettiği komünizm teorisinden SSCF gibi daha baskıcı olarak tanımlayabileceğiniz bir yönetimin çıkmasını ya da daha konumuzla ilgili olarak Nietzsche'nin üstün insan e, tanımından gözlaştırılarak Hitler'in propagandasına ait edilmesini nasıl açıklıyorsunuz? <gülüyor> açılarsa birkaç gün lazım. Ama Marx için bir şey söylemeden geçmiyorum. Geçmeyeyim. Marx'ın da politikayı, politik teorisini zayıf bulur. Yani ekonomik analizleri falan değil ama Marx da politikayı production modelinde düşünmüştür. İnsanlar kendi tarihe yapar diyerek bu Giderek Lenin ve Stalin'de e, Lenin'de ne, ne, ne olmuştur? E, yumurtaları kırmadan omlet yapamazsınız. Lenin'in lafı. Ne demek? Şiddet olacak. İşte şiddeti politikanın e, kaçınılmaz bir boyutu haline getirmek buradan kaynaklanıyor. Yani Marx'ın politikayı bir to make, to fabricate. fabrication olarak görmesinden production olarak görmesinden tarihi yapmak e, olarak görmesinden kaynaklanıyordur. İşte Lenin de böyle deyince Stalin de gelmiş ne kadar çok yumurta kırarsak o kadar iyi olur diye e, bütün olayları orada e, yaşatmışlar. Bu da çok provokatör oldu. E, <gülüyor> Zaten Annalen'in uzun zaman e, sol tarafından ihmal edilmesi batıda da bu nedenledir liberal sanıldı, alakası yok. E, Arendt, sanım ve sonun ötesinde bir düşünür. E, i̇deolojik bir şeyi yok, bağlantısı yok. Çok, tamamen özgür bir kafa ve orijinal bir kafa. Ama şimdi herkes Arendt'e döndü. Bütün Sol Arendt'e döndü Batı'da. Türkiye'de de büyük ölçüde Arendt gündendi. Harbi biz Arendt'e 1980'de İzmir'de kendi kendimize okuyorduk. Nilgün Toker Kılıç Arent üzerine tezini yazmıştı. Benim öğrencimdir, profesör, İzmir Ege Üniversitesi felsefelerinden hepsini biz yetiştirdik. Arent üzerine tezini yazdı. Keşke buralara da gelse de bize Arent anlatsa çünkü en iyi bilen bir Türkiye'de öğrendi. Yoktur. Politik bir eylemi düşünün. Bir masal yapmaz. Bir minah yapmaz. Production'dan farkı o. Ama ne yapar, ne yapabilir daha doğrusu, ee, daha özgürlükçü yasaların çıkması için mücadele edebilir. Yani en fazla bırakacağı şey, özgürlüğün bir toplumda daha ileri bir seviyeye ya da eşitliğin daha ileri bir seviyeye gelmesidir. Ama o bir şey değildir, bir nesne değildir. Onun için bir nesne olmadığı için başka bir amaç içinde kullanılamaz. Orada çünkü araç amaç diyaretiği üründe olabiliyor. Ve şiddet boyutu içinde oluyor. Kaçınılmaz olarak fabrika, her fabrika her üretimde, her üretimde şiddet kaçınılmaz olarak vardır. Ama maddeye şiddet uygularsınız. Yumurtaları kırarsınız on yapmak için. Neninin deyimiyle. E, bu mantalitedir ki der Arendt, politikayı, yani devrim şiddet kavramını politikaya sokmuştur Marx'ta. Halbuki Arendt'e göre politik, iktidar ve şiddet yani şiddet ancak e, savunma için olabilir. Ama şiddetle iktidar yıkılabilir ama asla kurulamaz. Ama köleler ne o zaman? Hı? Antik Yunan'daki köleler evet. ne? Şiddetin bak bizzat mağdurları. Şiddet uygulanmadan o politika praksis yapılamıyor. Yani diyorlar ki parlamentodan çıkalım şey meclisten, sokağa inmek praksis yapmak. Ama o sokakta köle alıp satıyor. Yani şiddet köleyi de kırbaçla, kılıçla tutmadan olmuyor. Yani bizzat ya, tabii, tabii, tabii. ya Bizzat var orada yani? Hayır. Yani evet. o netin en yapmışlar. Yani köleyi niye kırbaçlıyorsunuz? Gemide köle çeksin diye. Niye kırbaçlıyorsunuz? İşte tarlada şöyle çalışsın diye. Bu işte ekonominin içinde olan bir şey. O zorunluluklar aleminde olan bir şey. Ama özgür özgürlük, özgür iradeye bağlı bir şey değil Antik Yunan'da. Özgürlük bir statü. Toplumdaki bir durum. Kölesiniz ya da özgürsünüz. Özgür o olarak bir Atina yurttaşı olduğunuz zaman yurttaşsınız o zaman. Atina yurttaşı olduğunuz zaman fakir de olsanız, zengin de olsanız e, sosyal şeyiniz ne olur? Tabii köle değil. Köle özgür değil çünkü. E, eşitsiniz. Ve aynı haklara sahipsiniz. <gülüyor>